Merhabalar, ben sizi bir tanıtayım önce. Dinleyicilerimiz için güzel olacaktır. Sevgili dinleyiciler, Berkay Yalçınkaya 2015 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programı'nda tamamladı. 2018'den bu yana 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde yer alan kentleşme ve çevre sorunları ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta. Halen müşterekler ve Doğu Karadeniz'deki yaylaların dönüşüm üzerine Doktora test çalışmasını sürdürmekte Berkay Bey. Hocam isterseniz e, müşterekler kavramının anlamını açarak başlayalım mı? E, ne dersiniz? Tabii. Tam sizin Tabii. çalıştığınız üzerine teorik olarak da çok kafa yorduğunuz bir kavram. E, ben aslında bu kavrama çok büyük bir önem atfediyorum. Bir yandan da bu kavram çok e, gündemimizde olan bir kavram değil açıkçası. Yani çok sık duymayız. E, ama... Zaman içerisinde bu kavram daha da çok tartışılacak. Özellikle hem küresel olarak hem de Türkiye'deki dönüşüm. Ya benim tezim aslında Doğu Karadeniz'deki yaylalar özelliğini içeriyor. E, buradaki dönüşüm faaliyetinde bu müşterekler e, bazında incelemeye çalıştım. Öncelikle çok teşekkürler. E, bu şekilde açık radyo dinleyenler dinleyenlerine ulaşacak bir e, yayın yapıyoruz. Bu benim açımdan keyifli çünkü e, müşterekleri tanıtabileceğimiz bir mecağı olması bakımından sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz evet, teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet başlayalım öyleyse. Tabii, tabii. Aslında benim çok sevdiğim bir tanım var. Müşterikleri tanımlayan. Herkese ait olan ama aynı zamanda da hiç kimseye ait olmayan şeyler. Yani bu başlangıçta biraz kafa karıştırıyor gibi. Evet. Yani nedir bunlar? Böyle bir bilmece gibi bir şey aslında. Ama biraz işini düşününce gündelik hayatta sürekli deneyimlediğimiz şeylere tekabül ediyor. Mesela yani hepimiz bir toprağın üzerinde yaşıyoruz. Ve bu toprak aslında bir tarihi olan ve belki de günümüze kadar çok farklı çeşitlerde kullanılmış bir alana tekabül ediyor. Diğer yandan şehir bakabiliriz, havaya bakabiliriz, suya bakabiliriz. Bunlar bizim aslında ortak kullandığımız şeyler. Müşterekleri bu şekilde tanınabiliriz. Kavramın etmolojisine girdiğimizde, Bizi iştirak kelimesi karşılıyor. iştirak da aslında ortak kullanım ya da katılmak fiili de buradan türetiliyor aslında. iştirak ettiğimiz şeyler, bize ait olan, herkese ait olan ya da diğer bir tanımla, yani kavram aslında çok önemli bir kavram olduğu için, diğer bir tanımla aslında kullanımı belirli bir ayrıcalıklı zümreye ait olmayan, tüm geniş halk kitlelerine hitap eden ve onların, Erişiminde herhangi bir bedel ödemediği, kullanımına açık olan şeyler anlamına geliyor. Aslında bu kısaca böyle anlayabilirsin. Ana hatlarıyla böyle, evet. Ben de çok önemsiyorum kavramı. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam Metis yayınlarından Müştereklerimiz diye bir kitap çıkmıştı. Onu evet. ve çok da hoşuma gitmişti. E, peki ya e, müşterekleri önemli kılan ne sizce? Neden bu kadar önemli? Kavram da e, önemli dedik ama hani... Aslında ekoloji tartışmalarında e, müşterekler çok fazla tartışılmaya başlandı. E, şimdi iklim krizi gibi büyük bir sorunla e, baş etmek zorunda dünya. E, bu sorunu yaratan bir sürü neden var. E, sizin programınızı da takip ediyorum. E, bu sorunun çeşitli nedenlerini, ekolojik krizin çeşitli nedenlerini e, farklı bağlamlarda sunmaya çalışıyorsunuz. E, aslında e, müşterekler tam da e, ekolojik krizin merkezinde yer alan bir kavram. Müştereklerin e, belirli bir ayrıcalıklı bir e, sınıf, zümre tarafından kullanılması ya da müşteri, müştereklerin ticaretleştirilmesi ya da niteliğinin değiştirilmesi. Mesela e, şunu söyleyebiliriz. E, bugün temiz hava, temiz su ve e, toprağın temizliği. Bunların hepsi aslında ekolojik e, geleceğimiz için oldukça önemli kavramlar. Ama bugün tam tersine neden bahsediyoruz? Toprak kirliliği, işte su kaynaklarının kirliliği, havanın kirliliğinden bahsediyoruz. Ee, diğer yandan şöyle de bir e, sorun var. E, fikri ve mülkiyet haklarında da benzer bir e, süreç devreye giriyor. E, aslında ürettiğimiz insanların ürettiği semboller bile müştereklere giriyor. E, müşterekleri bence e, insanlığın sürdürülebilirliği için, varlığını sürdürmesi için gerekli buluyorum. Aslında en önemli Altını çizebileceğimiz nokta bu. Ben de o zaman tamamıyla katıldığımı söyleyebilirim bu şeylere. Ya, ben bir de şeyi merak ediyorum. Müşterekler üzerindeki çatışmanın e, tarihçesini sorsam, hani konuda neler söyleyebilirsiniz? E, Tabii şimdi aslında bu soruya e, çatışma ne zaman başladı diye spesifik bir tarih vermek mümkün gözükmüyor. Çünkü e, müşterekler aslında özel mülkiyet ve ortak mülkiyet arasındaki ayrışmadan doğduğu için bunu biz özel mülkiyetin ortaya çıktığı zaman dilimine kadar götürebiliriz. Ancak bildiğiniz gibi kapitalist bir üretim sistemi içerisinde yer, yer, yer alıyor dünyamız ve biz bu sistem içerisinde yaşıyoruz. Kapitalist üretim, üretim biçiminin temel mantığı özel mülkiyete dayanması ve özel mülkiyete dayanması aslında müştereklerin zaman içerisinde özelleştirildiğini, özel kullanıma açıldığını görüyoruz ve aslında ee, sanayi devrimiyle birlikte bu çatışmanın derinleştiğini görüyoruz müşterekler üzerine. Ee, bir de e, bu kitleme mevzusu var değil mi? Ee, evet. Ve ikinci kitleme yani aslında... şey, evet, diye bir şey var. Hı hı. Sizin e, çalışmanız okuduğumda karşılaştığım bir şey. E, bu bir de bu konuştuğumuz konularla ilgili e, sanırım sizin daha ayrıntılı çalışmalarınız var. Vaktimiz var daha. Ara başlıklara da girebilirsiniz hı. biraz. Tabii bunu. Hı. Ama bu çitleme mevzusunu mi? ben çok <gülüyor> merak ettim böyle. Şimdi kendi hikayemi anlatayım biraz. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaparken bu çikleme meselesi oldukça popüler bir kavramdı orada. Şimdi Murun Demokrasinin ve Diktatörlüğün Toplumsal Kökenleri kitabı orada bir şey gibi herkesin okuması gereken bir kitaptı. Aslında çikleme başlangıçta çok boş bir gösteren gibi gözüküyor ama kavramın e, tarihini inildiğinde ortak toprakların özel kullanıma açılması gibi bir anlam ifade etmesi aslında bu bildiğimiz çitleme belirli bir arazinin herkesin kullanımına açık olan meralar olabilir orman arazileri olabilir ya da kamusal kullanıma açık araziler olabilir bunların özel kullanıma sunulması peki neden böyle bir şey ortaya çıktı kısaca değinmek gerekirse aslında e, feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde Koyunlar çok önemli. Yani bildiğimiz koyunlar. Evet. Çünkü aslında ticaret burjuvazisi koyun yünü üzerinden bir artı değer üretme yöntemine gidiyor. Bunlar da 15. 16. yüzyıla takabül ediyor. Ve artık ortak kullanım açık toprakların meralar haline getirilerek oralara koyun sürülerinin yerleştirdiğini görüyoruz ve buradaki yetiştirilen koyunların da günleri satılarak ticaret burcu hizmet ediyor. Hatta e, Thomas More'un çok ünlü bir sözü var bu konuda. E, koyunlar insanları yedi diyor. E, <gülüyor> yani bu ortak kullanımda olan topraklar üzerinde yaşayan insanlar var. Mesela İngiltere'de buna common land deniyor. E, yani bu daha çok devletin işte topraksız köylüye verdiği topraklar üzerinde hayatlarını geçimini sürdüren, üretim yapan küçük üreticileri kapsıyor. Bir anda Zaman içerisinde ticaret buluşması bu alanları çitleyince bu insanlar tabii ki e, yersiz yurtsuz kalıyorlar. Ve zaman içerisinde kentlere e, birer iş gücü olarak göç etmek zorunda kalıyorlar. Hatta buna şey denebiliyor. Yani e, Marx'ın da sözü işte emeğinden başka satacak e, şey olmayan insanların oluşumu aslında bu çitleme hareketiyle birlikte. Biz müştereklerdeki en temel gelişmeyi burada başlatabiliriz çitleme hareketiyle. Ya şey e, biraz doğru mu anladım bilmiyorum. E, ticaret burjabesinin işe el atması büyük çiftlikler falan işte e, küçük küçük üreticinin ya da küçük hayvancılık yapanların yok olmasına sebep olmasıyla beraber aslında aynı zamanda meraların falan inanılmaz e, bir şekilde e, fazlaca değil mi koyunların işte koyunlar insanları yedi dediği biraz da sanki ona e, atıf yani George Monbiot'un bir şeyi vardı. Evet yaban yaban mıydı kitabın ismi tam hatırlayamadım hı hı. ama okumuştum. Ee, işte tam da İngiltere örneğini veriyordu. Hani orada büyük alanlarda hayvancılık yapılmasının e, oranın doğasını inanılmaz tahrip etmeye başladığını. Yani evet. orantısız bir şeyden bahsediyordu yanlış hatırladın. Yani bir kere şu tabii böyle bir boyutu var. Ekolojik boyut var ama diğer boyutu da şu. İnsanların o toprağa bağımlı olan insanlar için hayati bir öneme sahip topraklar. Evet. Ve aslında Bugün belki hikayeye biraz tanıdık geliyor. Belki birazdan ikinci çitleme hareketine değineceğiz ama belki başka yöntemlerle. Toprak aslında Neolitik devrimle beraber bizim insanlığın varlığını sürdürebilmesi için en temel gereç. Yani toprağa bağımlıyız. Ve bazı kitleler daha bağımlılar. Özellikle toplumsal olarak alt kesimler toprağa bağımlılar. Ve aslında özel mülkiyet dediğimiz şeyin kökenleri de tam da bu bağ koparılması, buna David Harvey'in bir kavramı var, e, mülksüzleştirme. İnsanların mülksüzleştirilerek aslında kapitalist üretim biçiminin oluşturulduğu söyleniyor. Yani buna e, Marks'ta da bunu görüyoruz bu kavramı, İlkel sermaye birikimi deniyor bu aşamaya. E, yani e, ilerleyen dönemde aslında müştereklerle bağının koparılan, müştereklerle bağ koparılan insanlar, e, İşçi sınıf haline geliyorlar zaman içerisinde. Ve aslında e, buna bir hani sözleşme özgürlüğü olarak da bahsedilen işte emek gücünü satma konusunda özgür bir işçi, patron da e, o iştiği çalıştırma konusunda özgür değil mi? Yani bu da liberalizmin e, serbest rekabet ilkesi. E, burada işte aslında emeğinden başka satacak şeyleri olmayan insanların e, zorunlu olarak e, proleterleştiğini görüyoruz. Ve mültsüzleştirme ve müştereklerle insanların bağlı koparılması... Tam da buna hizmet ediyor gibi gözüküyor. Ya e, bu aslında o insanların sosyal yaşama açısından da çok e, ciddi tehlikeler barındırıyor. Şey Eliza Rêklünün e, Amerika'ya gittiğinde Paris Komünarlarından işte Belçika'ya kaçıp oradan Amerika'ya e, gittiğinde orada büyük e, devasa hayvan çiftlikleri üzerinden oralarda çalışan işçilerin sosyal yaşamını gözlemliyor ve oradaki hatta solcuları eleştiriyor. Bu kendisi hani vejeteryan bir anarşist olduğu için şey diyor siz neden bu işçilerin durumlarıyla büyük devasa hayvan çiftlikleriyle uğraşmıyorsunuz ya da işte buradaki ırk sorunuyla uğraşmıyorsunuz sadece iktisadi meselelerle uğraşıyorsunuz diye oradaki solcularca ciddi bir eleştiri getiriyor ve şeyi inceliyor bakıyor ki aslında o çiftliklerde yaşayan işçiler sadece çiftliklere hapsolmuş eee dışarıyla bağı koparılan sosyal yaşamı orayla sınırlı bir insanlar haline geliyorlar ve onların ciddi bir psikolojik ve sosyal kriz içerisinde olduğunu tespit ediyor. Ben çok etkilenmiştim mesela onun tespitinden hayvan çok, çok doğru bir tespit. Peki bu ikinci çitleme olayı nasıl? <gülüyor> Aslında bu benim biraz da tez konum gibi gözüküyor. Biraz bu çatışmayı günümüze nasıl ulaştığını ifade edersek belki ikinci çitleme daha anlamlı hale gidebilir. E, sosyal bilimcileri biliyorsunuz, böyle kavram üretme konusunda çok maharetliler. E, aslında ikinci çitleme, birinci çitlemeye, yani ilk olan çitlemeye bir vurgu, bir metafor aslında. Yani bu süreçler arasında bir benzerlik kurma. E, peki ne zaman ikinci çitleme konusu gündeme geliyor? Bildiğiniz gibi 1980 sonrasında bir neoliberal dalga var. E, bunu daha çok iktisatçılar incelese de, özellikle doğa üzerinde çok önemli bir dönüşüm yaratılmasının da hikayesi aslında. Ee, peki bu süreci yaratan şey neydi? Ee, bildiğiniz gibi birazcık bandı geri saralım. Uh -huh. Bir sosyal devlet deneyimi yaşandı dünyada. Bu e, 1930 sonrasında işte Keynes'in e, iktisadi düşüncesinde gemen olduğu para ve maliye politikalarıyla desteklenen bir e, rejimde. Ancak sosyal devlet bir yerde iflas etti. Hatta bu süreci kapitalizmin altın çağı olarak da nitelendirilir. Ee, i̇şte 1945 sonrasında ve 45 ve 73-77 yılları arasına kadar süren dönem sosyal devletin hakim olduğu bir dönem. Ta ki dünyadaki petrol çoklarıyla beraber bu dönemin çözüldüğünü görüyoruz. Şimdi aslında ee, işletmeler, büyük firmalar sorumlunun devletin verimsiz olduğunu söylediler. Ancak temel sorun Özel sektörün kar baktığımız zaman özel sektörün ciddi bir karlılık krizine girdiğini görüyoruz. Ve aslında özel sektörün karlılık krizine girmesi bir anda o dağını, müşterekleri alması sonucunu doğuruyor. Yani aslında müşterekleri nakde dönüştürmek ya da bu e, nakde dönüştürmek ifadesini tırnak içerisinde kullanabiliriz. Müşterekleri ticarileştirmek, meta baştırmak temelde. Müştereklerin tam e, tersi yani tam bir karşıt anlamlısı bir ifade kullanacaksak he, meta baştırmayı söyleyebiliriz. Çünkü e, kapitalist pazarda alınır satılır şeylere dönüştürmek Peki burada şu soru sorulabilir. E, herkesin bir şeyleri alıp satma hakkı yok mu? Evet gayet var. Ancak belirli bir servete sahip olanlar bu haktan daha çok yararlanıyorlar. Müştereklerin en temel, e, baş, başında da bahsettiğimiz şey e, sıradan bir insanın, yararlanabileceği e, haklar ve aslında sahip olabileceği nesneler. Mesela ben şu örneği çok anlamlı buluyorum. E, bugün Ege'de bir koya gittiniz. E, çok yoğun bir işte çalışıyorsunuz. Bir yıl önceden bir tatil planı yaptınız. E, işte güç bela izin aldınız. Çok bir koyu merak ediyorsunuz. Kapısına kadar gittiniz. E, karşılaşabileceğiniz bir senaryoyu söyleyeyim. Ee, bu kapı dikenli teller geçebilir. Ee, tatil planınız var. Yatınız bu... varsa girebilirsiniz. <gülüyor> evet. Karayoluyla ee, giriş yok. Bazı koylere. Yatınız varsa girebilirsiniz. Zaten güç bela izin almışsınız. Ee, hani yat yatla nasıl girilir bilmiyorum. Burada şeyi görüyoruz işte. Ee, müştereklerle bağ kopması o koyun kapısından geri dönme hikayesi aslında. Aslında el, el koyma var orada yani direkt değil yani. ben e, Muir de mi geçiyordu e, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey vardı işte e, kapitalistler e, nehirleri işte belli e, manzarası güzel olan yerleri e, herkesin ortak kullanım olan yerleri Hı. işte dediğiniz gibi tam da çitleyerek girişine de bir işte görevli koyarak mesela paralı hale getirir orayı işte Genelde kapitalist devletler biliyoruz. Hani işte bir, bir, bir yeri mesela bir şirkete 50 yıllığına kiralıyor. Şirket orayı çeviriyor. Sen normalde rahat rahat yürüyüp görebileceğin diğeri para ödeyerek görüyorsun. Tam da dediğiniz Hı. gibi hani müştereklerin şey, ticarileşmesi. Şey boyutu var. Devlet peki burada nasıl bir e, konumda? E, 80 sonrası bildiğiniz gibi sürekli krizler çağı Devletlerin iktisadi krizleri girdiği çağır. E şimdi... Dünyada şöyle bir trend ortaya çıktı. Ya bu koylar bu zamana kadar değerlendirilmiyordu. Değerlendirmek ifadesi. Devletler de bu koyları değerlendiriyorlar tırnak içerisinde. Şey de öyle oldu ya, su akar Türk bakar. <gülüyor> Ondan sonra suları ne yapalım işte, HES yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Sürekli bir sudan yararlanma, sudan bir para elde etme şeyine de girişim. Hatta şöyle söyleyeyim yani belki... Daha spesifik dinleyenlerimizin zihninde canlanması açısından bir şehir meydanı. Bu da müşterekler. Oranın sadece belirli bir zümrenin kullanımına ait bir hizmeti dönüştürmekte. Mesela Avrupa'da şöyle bir deneyim söz konusu. Bu deneyim aslında... çok pardon. Zamanımız da azalıyor biraz. Bir sorum daha olacak. Toparlarsın. Tamam. Hemen toparlayayım. Şöyle bir deneyim ortaya çıktı. Şehir merkezlerinde bir dönüşüm süreci. Eskiden bildiğiniz gibi şehirlerin merkezine fabrika yer alıyordu. Ve bu fabrikaları alışveriş merkezlerine dönüştürmeye başladılar. Aslında bu da başlangıçta AVM'ler herkesin kullanımına açıkmış gibi gözükse de yine belirli bir ortaklığın dönüştürülmesi gibi bir sonuç yaratıyor. Yani tıpkı koylar örneğinde olduğu gibi. Benim aslında tezimde inceleyeceğim konu da yaylalar. Yaylaların aslında birer müşterek olduğunu biliyoruz. Ve bugün yaylaların belirli bir amaç doğrultusunda ve adına turizm denilen bir amaç doğrultusunda ki e, turizm de belirli bir, herkese açık bir etkinlik olmaktan çıkıyor. Koylar örneğinde olduğu gibi. Evet. İkinci programda yaylaları özellikle Karadeniz üzerinden ayrıntılı inceleriz. <gülüyor> Şimdi, oldu? şey söyleyerek ben son sorumu sorayım. Türkiye'nin iktisadi politikaları müşterekler üzerinde nasıl bir etki yarattı ya da yaratıyor? Buradaki ekolojik risk ne? Kısa bir toparlarsak. Tabii. Yani Türkiye'de benzer bir süreci geçirdi. Sosyal devlet deneyimi yaşandı ve zaman içerisinde Turgut Özal'la birlikte Türkiye'nin neoliberal bir sürece girdiğini görüyoruz. Biz aslında mesela kamu iktisadi teşebbüslerini de müşterekler olarak değerlendirebiliriz. Ve bugün aslında çoğu iktisadi teşebbüs devlete ait işletme özelleştirildi. Peki neydi bunlar? Bu müşterekler e, şeker fabrikaları örneğinden gidecek olursak. Fakat e, fabrikaları. Biz kitapçı en biz, çok evet, sıkıntı çok... yaşıyoruz. Şu an kitap fiyatlarının yüksek olmasında bunun büyük payı var. Kesinlikle. <gülüyor> Mesela pandemi pandemide çok fazla e, konuşulan bir konuydu. İşte e, siz eğer... E, yüksek bir fiyata kağıt alırsanız sizin de yüksek bir fiyata satmanız gerekiyor. Tabii. Yani aslında müştereklerin e, ticaretleştirilmesi bir okur için bile e, o sonuçlar yaratabilecek bir faaliyet. Yani aslında burada şu sonuç var. Spesifik bir örnek ver vermek gerekirse e, Kargil firması şeker fabrikalarının özelleştirilmesine önemli firmaydı. Kargil firması karlılık amacına göre üretim yapıyor. Ama Kamu elindeki şeker fabrikaları karlılık için değil, toplumsal yönü baskın bir üretim yapıyor. İşte burada tam da ayrım bu. E, Metalaştırmak. Kesinlikle katılıyorum diyerek <gülüyor> bitirelim isterseniz. Bir Son cümleleriniz varsa alayım, sonra müzik anonsunu yapacağım ben. Tabii. Yani şunu söyleyebiliriz kısaca. Müşterekler aslında tarihte hiç olmadığı kadar büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum günümüzde. Ee, ve belki ilerleyen programlarda bunu derinleştirebiliriz. Ee, ekolojik krizi müşterekler çerçevesinde değerlendirirsek daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Tamam. Yaylalar, ekolojik kriz ve müşterekleri bir dahaki <gülüyor> programda e, konuk ederek size ele alalım. Teşekkürler. Emeğinizi ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler programı The Aydın Rachel Project ile bitiriyoruz. Monamor parçamızın ismi bir dahaki programda görüşmek üzere hoşça kalın.